Birkaç kötü gün Tebrik ederim Kemal Sen dekandan ödülünü alırken çok duygulandım Gözlerim doldu inan Sağ ol Ali abi Başarımın büyük bölümünde senin de payın var Bu, bu benim olduğu kadar senin de başarın Gel gel ailemle tanıştırayım hı hı. seni ee, Anne ve Baba işte size hep sözünü ettiğim Ali abi Kendisi patoloji kürsüsünde araştırma görevlisidir Çalışmalarımda büyük katkısı var <gülüyor> Biliyorum ya yavrum İki lafından birisi Ali abi değil midir? <gülüyor> tabii sizi görmeden tanıyoruz evet. Ben de sizleri çok iyi tanıyorum e, Özlem nerede? Gelmedin mi yoksa? Aa, çok istedi ama getirmedim Belki biliyorsunuz biraz hasta İnşallah abinin mezuniyet törenine gelir <gülüyor> Tabii tabii çok iyi yapmışsınız Kemal sarılık geçirdiğini söylemişti Evde dinlenmesi gerekir Kemal'le iktidar edebilirsiniz Fakültemizin en çalışkan öğrencisidir Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizi kutlarım Büyütüyorsunuz Ali abi O sizin iyiliğiniz Yok yok büyütmüyorum Bütün fakülte aynı görüşte Kemal gibi öğrencilerin sayısı o kadar az <gülüyor> Baba benim derse gitmem gerekiyor Sizden ayrılmak zorundayım Kemal için ölmek var Derse girmemek yok <gülüyor> Tabi oğlum hadi git dersini kaçırma Bizde gidelim artık hanım evet. Ali be oğlum bir gün bize de gel Özlem seni çok merak ediyor Tanışmış olursunuz <gülüyor> Anne Abimi çok mu alkışladılar ya, evet. İnşallah büyüyünce seni de böyle alkışlarız Keşke bugün ben de gelebilseydim Yok doktor 3 ay çıkmaman gerektiğini söyledi biliyorsun hmm, Bu sene okula da gidemedim En önemli şey sağlık canım ah, ah, Pencerenin önünde durma kızım hasta olacaksın yine Ama ben abimi bekliyorum Hadi o gelinceye kadar kitaplarından birini alıp okuyuver <gülüyor> Anne abim ne kadar çok ders çalışıyor değil mi? Tabi dersleri de çok ağır Ben de büyüyünce abimin okuluna gideceğim Onun gibi çok ders çalışacağım <gülüyor> İnşallah o günleri de görürüz Hadi bakalım beni çok oyalama da Mutfağa gidip işimi bitireyim ben Anne İleride ben de hastalığım hakkında araştırma yapabilir miyim? Özlem kafamı karıştırıyorsun Az daha çorbaya tuz diye şeker koyacaksın <gülüyor> Abim ah, Abim geliyor Anne yağmurdan sırılsıklam olmuş Şemsiye yağmamış mı? Ah. <gülüyor> Abi ne kadar ıslanmış <gülüyor> Dur dur dur Tardesine sarılma sen de <gülüyor> Şemsiyeyi niye almadın Kemal? <gülüyor> Babam alır diye almamıştım annem Geç şöyle sobaya doğru hadi canım hadi Çıkar ceketini gömleğine Evet Ben neyse de kitaplarım ıslandı Masanın üstüne koyayım da sobanın sıcaklığıyla kurusunlar bari Artık dikiş dikmeye başlamalıyım Bir şemsiye almayıp da para artıramadık Ne mırıldanıyorsun anne Şey yemeğin altı yanacak Ay Allah aklımdan çıkıverdi Neyse ki yanmamış Nurhan Hanım'ın bir kumaşı varmış da. Dikmem için ısrar etti bugün biliyor musun Anne yine mi bu konu Kesinlikle dikiş dikmeni istemiyorum Göz tansiyonu var sende hafife alıyorsun ama Kızma oğlum ben de laf olsun diye söyledim Abi, Töreni anlatsana biraz Özlem özlem izin ver de Ağabeyin biraz kafasını dinlesin Biliyor musun Bugün Tören'de göğsümüzü kabarttı <gülüyor> Benim aslan oğlum Allah bütün ana babalara böyle evlatlar nasip etsin Anne sizler olmasanız Fedakarlığınız desteğiniz olmasa Bunların hiçbiri gerçekleşmez <gülüyor> Canım. Abi büyüyünce ben de araştırma yapacağım hmm. Hem de Sarılıp daha çabuk nasıl iyileşebilirdi Babam <gülüyor> <gülüyor> geldi Ben açarım kapıyı Hoş geldin babacığım Hoş geldin baba Hoş geldin, baba. Hoş <gülüyor> <çocuklar>. <gülüyor> Hoş geldin ee, Özlem sofrayı kurmama yardım eder misin canım? <gülüyor> Hadi gel bakalım Nasılsın baba işler nasıldı bugün Nasıl olsun be oğlum hep aynı şey <gülüyor> Memuriyet böyledir bilmez misin Her gün aynı koşuşturmaca işte <gülüyor> Yaptığın iş aynı ama kişiler değişik ya Bilirsin çocukluğumdan beri ilgi duymuşumdur Adliye sarayına ya, ya yaz tatili olunca Haftanın en az üç günü yanımdaydım <gülüyor> Sana küçük mübaşır Derlerdi avukatlar Hatta bir keresinde seni taklit edip Davalının ismini ben bağırmıştım ya. değil mi <gülüyor> evet, evet Onun için hep Avukat olacağını düşünürdüm Evet <gülüyor> Kısmet tıp fakültesi varmış demek Ama çok da iyi yaptın Bugün Bugün belki hayatımın En mutlu günüydü <gülüyor> Evlatlarının başarısını görmek Bir baba için en büyük mutluluk değil mi? Sağ ha? ol baba sağ ol. Fakülteyi bitirip doktor olabilirsem Sen o zaman gör Kemal Çavdar Tabii o olur <gülüyor> tabii, tabii. İnşallah o da olur ee, Kemal ben elimi yüzüp yıkayım da Sotraya oturalım karnıma çıkıyor <gülüyor> Baba bugünkü yağmurda abim çok ıslandı Kemal Kemal neden şemsiye Doğru ya ben almıştım şemsiye ah, Bu ay biraz para artırıp şemsiye alalım Diyorduk ama olmadı Mithat Biliyor musun bugün Nurhan Hanım geldi Yine aynı mesele Kemal. Ne meselesi Kemal izin vermiyor ki anlatayım ha. Bak canım ha. Nurhan Hanım'ın bir kumaşı varmış ha. Onu benim dikmemi istiyor <gülüyor> Kemal'de göz tansiyonun var Gözlerini yorma diyor öyle değil mi <gülüyor> Evet baba hastalığını hiçe sayıyor Mithat Kemal'in okulu sonra kızın hastalığı Tek maaşla bu ay oldukça zorlandık Bunu sen de biliyorsun Benim de bir parça katkım olsa fena mı olur yani? Hem Kemal mezun oluncaya kadar biraz çalışayım Ahil. Hatice bu yaştan sonra hem evin işini hem de dikişi kaldıramazsın. Üstelik gözlerin sağlıklı değil. Zor da olsa geçinip gidiyoruz çok şükür. E, gerekirse ben de derslerimden arta kalan zamanda çalışabilirim. Şimdilik idare ediyoruz işte. Kapatalım artık bu konuyu. Hı hı. Ha, Kemal. Kemal sana bir şey soracağım. ...ama peşin söyleyeyim, önemsemek, büyütmek yok. Peki söyle baba. Ee, Kemal, bir haftadır dairenin asansörleri bozuk. Üst kata yürüyerek çıkmak zorunda kalıyorum. Bazen böyle merdiven çıkarken göğsüme küçük bir ağrı saplanıyor. Durup dinlenirsem geçiyorum, ne bu? <gülüyor> bu tür ağrıların üzerine düşmek gerekir baba. Ya. Söylediğin iyi oldu bak. Birkaç saatini izin alıp hastaneye gelsen... Hem muayene olursun hem de tetkiklerin yapılır Şu yes. sıralar çok yoruldun Senelik izne de ayrılmadın e, Asansörlerin bozuk olması da tuzu biberi oldu İzin alsan da biraz dinlensen Bak, bak şunlara hani büyütmek yoktu <gülüyor> Hem çalışmaktan kimseye zarar gelmez <gülüyor> Hah, Tamam işte Ben de onun için dikiş dikeyim diyorum Sen yeterince yoruluyorsun Evin işleri kolay mı Söylediğime pişpan oldum Kapansın artık bu konu <gülüyor> ...havalar düzeldi birdenbire. Bahar geldi sayılır. Öyle. Dünyanın yağmurdan sonra böyle güneşli bir hava. Gevşetiyor insanı. <Gülüyor> Kemal. Hmm. İlk bahar geldiğinde... ...sen de kendinde değişiklik hisseder misin? Hayır. <Gülüyor> ne kadar kesin bir cevap. <Gülüyor> Zaten değişecek pek bir şey yok ki Önder. Sürekli derste uğraşmaktan, laboratuvara gitmekten sıkılmıyor musun? Yok ben hayatımdan memnunum. Yok yok kızma canım. Samimiyetimize güvenerek söyledim. Kafanda ördüğün duvarlarla kendi kendine hapsetmişsin. Birazcık o duvarların arkasında. Ha, az önce bahçede eğlenen arkadaşlara özlemle baktığını gördüm. Neden aralarına katılmıyorsun? En azından ders çıkışlarında ne bileyim... ...ya da hafta sonlarında değişik insanlarla birlikte olabilir... ...sosyal faaliyetlere katılabilirsin. Haklısın Önder. Sıkıldım. Hem de çok sıkıldım ama... ...yapabilecek fazla bir şeyim yok. Kendimi derslere ve araştırmama verdim. Niye? ...için yapabilecek fazla şeyin olmasın. O kadar çok sosyal faaliyet sahası var ki. ...evet ama hepsi parayla olabilen şeyler. Çok kısıtlı bir bütçeyle geçinmek zorundayız. Ya ya. Haşlıklarımızın pek farklı olduğunu zannetmiyorum. Bence... ...bence bahane ediyoruz. Nasıl kabul edersen et. Aa, saat kaç oldu Önder? Derse geç kalmayalım Derse geç kalmayalım mı? dersin başlamasına 3 dakika var. Koşsak iyi olur. Hı, hadi. Hadi. Ha! Aa larım yere saçtım. Karma karışık oldu. Çok çok özür dilerim. Derse geç kalmıştım da notlarınızı ben toplayım. İstemiyorum. Ben toplarım. Hadi sen durma, koş dersin. <gülüyor> Tekrar özür dilerim. Ee, şu çarpıştığımız kız Çok kızdı O kadar tepki göstermesi gerekmezdi Hala aklın orada mı? Aldırma. Önemsemeye değmez e, Tanıyor musun yoksa? Hı hı. Evet adı Selda Ailesi çok zenginmiş Şımarık bir kız e, Daha önce hiç görmemiştim <gülüyor> Aslında onu herkes tanır Senin dikkatini çekmemiş herhalde hı. Tuhaf bir tavrı vardı beklekin değildir Serbest bir hayatı olduğu söyleniyor aklına estiği gibi yaşıyormuş ah, Hatırladım şimdi Arabası var değil mi? <gülüyor> evet Kırmızı son model bir arabası var hı hı. Baksana Can kafeteryada oturuyor e, Biz de biraz oturalım istersen e, Gelemem Önder laboratuvara gitmem lazım Hadi gel canım her gün önünden geçersin ama Bir gün bile girmedin içeri Bir çay ısmarlayayım sana değişiklik olur he? Peki öyle olsun <gülüyor> <gülüyor> Aman efendim aman efendim Kimleri görüyorum Hangi rüzgar attı sizi buraya sayın hocam Bakılma çocuğu can Zaten güçlükle kandırdım ha. Ee, Bize iki çay getirir misin? Ee, aslında sigara dumanı ve gürültü rahatsız ediyor beni Bu yüzden gelmiyorum Zaten pek de vaktim olmuyor ee, Affedersiniz hocam Acaba sizinle sohbet etmek için randevu mu almamız gerekiyor acaba? <gülüyor> Kemal <gülüyor> Dekandan ödülünü alırken çok heyecanlıydım Aha, Kalabalığın karşısına çıkmanın verdiği heyecan sanırım ha, Selda geldi Selda, Selda buradayız Geldi senin ki. Ben gidiyorum. Ne, ne hey, hey, aptallık etme otur yerine. Kabalık yapalım Sen niye çekiniyorsun? He? Herkese selam. selam. Merhaba. Merhaba Selda. çocuklar burada tanışmak istediğim biri var. Aa, kim o şanslı acaba? Aslında çok mahçupum ona karşı. Uzun lafın kısası sizden özür dilerim. Hak etmediğiniz ölçüde kaba davrandım. Benim adım Selda. <gülüyor> Benim adım da Kemal. Tanıştığımıza memnun oldum. <gülüyor> ben de memnun oldum. Beni affedeceksiniz değil mi? <gülüyor> Rica ederim. Hata benim de çok dikkatsizim şu aralar <gülüyor> Vay canına bu ne koyu sohbet Kemal hocam Kemal, Kemal. Ee, İzninizle Ali abi beni çağırıyor <gülüyor> Lavrovara gidecektir de <gülüyor> e, Tekrar görüşmek üzere Bir daha görüşürüz değil mi hatamı telafi etmek istiyorum da Kemal Araştırman asıl şimdi başlıyor Bundan sonra işe dört elle sarılmalısın ...vizeler bittiğine göre... ...laboratuvar çalışmalarını haftada ikiye çıkaralım istersen. Ben de şu sıralar çok yoğun değilim. Kemal... ...beni dinlemiyor musun? E efendim? E şey... E ...tabii abi e şey Çalışmalarımızı biraz yoğunlaştıralım e e diyorum. E evet iyi olur. Hı -hı. Ah, gel, işte. Kemal... ...masanın üzerindeki test tüklerini bugün klinikten aldım. Hı -hı. Spektroda ölçümlerini yapmaya başla istersen. Ha? Hı, -hı. Şeker seviyelerinde önemli bir düşüş bekliyoruz değil mi? Evet Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak e, Sen eski sonuçları bir kez daha gözden geçirecektin Hani toparlayabildin mi bari? E. Kemal Sonuçları tekrar değerlendirdin mi? E, e, e, e, evet dosyamdaydı Aa, Dosyayı kafeteryada unuttum galiba <gülüyor> ne, Neyse Önder alır herhalde Aha, Tüpleri spektrometreye koymuşsun ama fişini takmayı unutmuşsun Bak ikide tüp kalmış burada Evet Ali ağabey görmemişim. Ah! Hay aksi. T Tüp kırıldı. Kemal sen iyi değilsin bugün. İstersen çalışmayalım. Evet biraz dalgınım. Bağışlayın lütfen. Önemli değil. Önemli değil. arabayı çok ustaca kullanıyorsun Selda Teşekkürler şeker Doğrusu bu konuda ben de kendime güvenirim wow, Sanki araba değil uçak e, Bugün nereye gidiyoruz Can e, İstersen diskoya gidelim Nihat'ı da arar güzel bir gece geçiririz Aman, Her gün aynı şeyi yapmaktan bıktım e, O zaman sen bir değiş söyle de onu yapalım İşte bu çok zor Kemal nasıl bir çocuk Aman o da nereden çıktı şimdi Niye hiç öyle aklıma geldi birdenbire E işte çalışkan etliye sütlüye karışmayan Sessiz biri Anlayacağı not gibi bir hayatı var Sen durup dururken merak etmezdin ama Değişiklik arıyordun ya Anlayamadım Kemal ne ilgisi var Aa, işte sana kocaman bir değişiklik Kemal Hiçbir anlam veremiyorum Bana ilgisinin olduğunu hissettim Nasıl yani bir günde mi Evet öyle hissettim Kafeteryada dili tutulacaktı neredeyse Senin hislerin kuvvetlidir ama Hiç aklıma yatmadı bu iş Yaşantısından çok sıkılmış Bir arayış içerisinde sanki Cık, Topu topu birkaç dakika görüştünüz Nereden çıkartıyorsun bunları Ben anlarım hayatım en azından bana öyle geldi Üff, Amaçsız dolaşıp duruyoruz Ne yapacağımıza karar verelim artık Evet Kemal <gülüyor> Benim için çok eğlenceli olacak Eee gülünce olma O adamın nesi eğlenceli olur ki ah, Sen anlamazsın Onu kökten değiştirmek Onunla oynamak Nasıl eğlenceli olur bir bilsen <gülüyor> Senden korkulur Selda Baksana Kemal'i bu akşam bulabilir miyiz Aklını mı kaçırdın Bu saatte evinde sobanın yanında ders çalışıyordur o. <gülüyor> Ve beni düşünüyordur Onu bulup ne yapacaksın İlk günden evine bir baskın yapmak Aklını başından alacak Sana akıl erdirmek çok zor Neyse adresini Sinan'dan alırız herhalde Hadi yürü İlaçlarını içtin mi kızım? Evet içtim babacığım. Hiç evet. aksatmadan içiyorum zaten. Aferin kızım. <gülüyor> İlaçlarını düzenli içen hastalar... ...daha çabuk iyileşirler. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Baba... E, ...televizyonu kapatabilir miyim? E, ders çalışmam gerekiyor. Aa, tabii yavrum tabii. Senin ders çalışmandan önemli ne olabilir ki? İki göz odalı evde... ...televizyonu kapatmayıp ne yapacaksın? Abi... Ben de seninle birlikte masaya oturup ders çalışabilir miyim? Şimdi olmaz Özlem. Kemal bugün fakültede kötü bir şey mi oldu yavrum? Biraz dalgın gibisin. Ha, evet benim de dikkatimi çekti. Önemli bir şey yok değil mi? Ee, bir şey yok. Ha, yorgunluktan belki de. Sen her sorununu bizimle paylaşırsın. Ee, bir şey olsa söylerdin değil mi? Bir bardak çay ister misin canım? Ya, i̇yi olur anne ders çalışırken çay içmeyi severim. Ee, biz de yavaş yavaş yatalım Hatice. Kemal'in ders çalışması bahanesiyle Erken yatıp uykumuzu alıyoruz <gülüyor> Hiç olmazsa Ben şimdi hazırlarım yatakları Sen de sobaya birkaç tane odun at sönmesin Geceleri hala soğuk oluyor Sonra Kemal üşür <gülüyor> Aa, Hayırdır kim olabilir bu saatte Hayırdır inşallah İyi akşamlar efendim Kemal evde mi acaba ee, Evde kızım ee, Buyur buyur içeri girmez misin Kemal Cemal bak arkadaşın geldi. Arkadaşın mı? Hoş geldin Selina. Ne oldu bir şey mi? <gülüyor> Çok heyecanlandın. Başka birini mi bekliyordun yok? <gülüyor> yok canım. Bu saatte kimi bekleyebilirim ki? Yani bu saatte bize pek kimse gelmez. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Yok <gülüyor> yok yo, yo. yanlış anlaman olur. Belki biraz şaşırdım. <gülüyor> Çok hoşsun <gülüyor> şaşırdın demek. A a pijamalarını giymişsin Bu saatte yatacak mısın e, yoksa Hayır yatmıyordum ders çalışmaya başlamıştım Ne oldu bir şey mi var Aa, Seni almaya geldik arabada can da var Bugün ne yapalım diye düşünürken aklımıza sen geldin Adresini Sinan'dan aldık Beni çok şaşırttınız Bizimle diskoya gelir misin Sana karşı yaptığım kabalığı affettirmek istiyorum Disko mu Aa, Kemal Kemal oğlum arkadaşını içeri alsana Üşüyeceksiniz kabın <gülüyor> Hayır aklımda. teşekkür ederim efendim Hadi yine duruyorsun değişsene üstünü Ben gelmesem Selda Aman bizim grup olduğu gibi diskodadır şimdi Başka arkadaşlar da var Yani bizim fakülteden olmayanlar Tanışmış olursunuz fena ama Aman hadi aman azlandın üstünü değiş de gidelim Candı sıkılmıştır artık arabada bekleye bekleye eh, Selda bu nazik davetini ne yazık ki reddedeceğim Çünkü ben akşamları pek evden çıktım <gülüyor> Ciddi mi söylüyorsun Sen umduğundan da safmışsın Çok özür dilerim Neyse madem öyle Sana iyi çalışmalar dilerim Başka bir gün gündüz gideriz bizde tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim bu kız ya? Dün akşam sen bize geldi Ciddi mi söylüyorsun? E, ne yapacakmış sizde? E, arabasıyla geldi yanında da can varmış Beni diskoya davet ettin <gülüyor> İşine çabuk ilerlettin böyle Bravo Kemal Bu sürati senden ummazdım doğrusu <gülüyor> Öyle değil Onder öyle değil Çok canım sıkılıyor zaten Bir de sen üstüme varma e, Şaka yaptım canım hemen kızma e, Sonra ne oldu? Reddettim tabi Nasıl yani? O saatte pek dışarı çıkmam ki ben Reddettim işte <gülüyor> İyi yapmışsın Kemal sana tavsiyem bu kızdan uzak durun Biraz ayıp oldu belki de Evime kadar gelmiş en azından Selda çok tehlikeli bir kızmış Herkes öyle tanıyor Zaten çıksam da param yoktu Gece vakti parasız dışarı çıkamazdım Onun yanında paranın lafı mı olur Ama tekrar söyleyeyim Özellikle senin gibi içine kapanık Hassas biri için çok tehlikeli Akşam hiç ders çalışamadım Gözüme uyku girmedi Annemler de çok tedirgin oldu Özlem bile abi o kuz kimdi diye sorupturdu. Eee Kemal, araştırmaya devam ediyor musun? Edeceğim tabii. Benim için şu sıralar en önemli şey bu araştırma. Aman sakın bırakayım deme. Ha. Hmm. Ali abi de çok ilgileniyor sağ olsun. Hatta geçen gün o çalışmak istedi. Ben biraz yorgundum. Ayrılmak zorunda kaldım. Bize <gülüyor> sınavlarında en yüksek notları yine sen almışsın. E çok çalışıyorum tabii. <gülüyor> Merhaba çocuklar <gülüyor> Merhaba, Selda. Merhaba Selda Sizi okula kadar götüreyim hadi atlayın Kemal bey sanırım gündüz arabama binersiniz Evet Dün akşam için çok özür dilerim Selda Seni kırmak istemezdim Seni çok iyi anlıyorum Kemal Ama bu yaşa geldiğine göre bazı zincirleri kırmalısın artık Nasıl yani Dün akşam anladığım kadarıyla ailenden çekindiğin için benimle gelmedin he? Artık alışmalısın Öyle değil mi Önder Bu konuda herkesin fikri değişik olabilir Alışkanlıklarla ilgili şeyler bunlar Ailenin yapısı da önemli tabi Bunlar hiç önemli değil Yakında sen de alışırsın Kemal Kemal prensipleri olan bir insanmış <gülüyor> <güzeldi. gülüyor> Prensipler mi Prensiplerden kime ne fayda gelmiş ki 20. yüzyılda yaşıyoruz Aa, çocuklar tabii, tabii. Sizin için hoş şeyler diye bunlar ...gününüzü gün ediyorsunuz değil canım ne zarar var ki bunda? Neyse, neyse bu konuyu kapatalım Selda Herkesin yaşantısı kendisi e Yapmayın lütfen kırıcı oluyorsunuz birbirinize karşı Bugün öğle yemeğini birlikte yiyelim mi Kemal? Yaptığım kabalığı bağışlatmak için fırsat vermedim bana hiç <gülüyor> Rica ederim ne kabalığı Ben o olayı unuttum bile Şey... Ders arasında gitsek yetişebilir miyiz acaba Aman her lafın dersle başlıyor dersle bitiyor Bırak şu dersi bir kenara lütfen ee, Karışmak gibi olmasın ama Bugün klinik çalışması var öyle arası sadece 45 dakika Yemeğe çıkarsanız yetişemeyebilirsin Kemal Teşekkür ederim Önder Ona da ben karar verebilirim <gülüyor> Aferin Kemal Aferin ...kahvetimi de geri çevireceksin diye öyle korktum ki. Teşekkür ederim Selda çok nazisin. Artık bunu da reddedemezdim ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda senin olmaktan çok mutluyum. Bugün evden çıkarken... ...böyle lüks bir restorana geleceğim... ...seninle olacağım hiç aklıma gelmezdi. Biliyor musun seni ilk kez ödülünü alırken gördüm. Ya oysa ben seni ilk kez... ...çarpıştığımız gün görmüştüm. Senin gibi zeki, başarılı ve yakışıklı çocuklara bayılırım. Bu restoranı akşam annemle babama anlatınca çok şaşıracaklar. Aa, sen her şeyini anlatır mısın ailene? Evet hemen hemen her şeyi anlatırım. <gülüyor> çok garip. Neyse seni ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. Ee, e, bak e, garson buraya geliyor. Hoş geldiniz efendim ne arzu edersiniz Kemal ne yemek istersin Bilmem ki ne yiyebiliriz acaba Günün spesyaliteleri ciğer ezmesi çorbası Bordless soslu bonfile ve kremalı patates Aa efendim. bize iki porsiyon bonfile Salata ve Neler oluyor Selda Hiç aklıma getirmediğim bir davet bu Sonra hiç duymadığın yemeklerden oluşan bir menü <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk <gülüyor> defa Ay <gülüyor> Ne kadar oysun bayılıyorum sana Bugünün senin için önemi ne peki Aa, Bunu anlamayacak ne var budala Daha üçüncü kez karşılaşıyor olmamıza rağmen Sana karşı tarifsiz duygular içindeyim Beni korkutuyorsun Selda Kendimi rüyada gibi hissediyorum Biraz kendinden söz etsene Kemal ee, <gülüyor> ee, Tamamen göründüğüm gibiyim Hayatımda fazla bir şey yok Ailem, derslerim, araştırmam Ve bu üç şey, bu üç şey arasında mekik dokuyorum hep Bundan da çok mutluyum Peki ya ben? A Anlamadım Benden hiç bahsetmedin Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Seni tanıyalı henüz çok az oldu Ama şu anda içimde garip bir mutluluk var <gülüyor> Niçin mutluyum <gülüyor> bilmiyorum Seninle birlikte oldukça Seni dinledikçe daha da çok bağlanıyorum sana Aman Allah'ım Dersin başlamasına 20 dakika kaldı ...daha ısmarladığımız yemekler bile gelmedi. Ben gidiyorum Selena. <Gülüyor> çok hoşsun, çok. Yok. Yok, gitmiyorum. İlk kez. Evet, hayatımda ilk kez derse gitmiyorum. Neler oluyor bana? Evet. <Gülüyor> Efendim Ali ağabey, Kemal'i gördün mü bugün? Ee, sabah birlikte geldik. Öğle yemeği için Selda ile sözleşmişti. Daha sonra görmedim. Derse gelmedi mi yani? Ee, şey, Kemal ilk kez derste yoktu. Şaşılacak şey. Demaratuara da gelmedi. Oysa saat 5 için sözleşmiştik. Evet, bu saate kadar yemekten dönmüş olmalıydı. Şimdi iyice meraklandım. Başına bir şey gelmiş olmasın? Sen evlerini biliyor musun? Evet, biliyorum. Giderken uğurur. Sonra da bana telefon eder misin lütfen Çok merak ettim Tabii. Aa, Önce şu telefondan Selda'yı bir arayayım Belki evdedir Jetonun var mı ee, Var var Alo buyrun ben Selda Selda iyi günler ben Önder Merhaba Önder Ne oldu bir şey mi var ee, Kemal'den haberin var mı diye soracaktım Yemeğe birlikte çıktınız ya Aman Kemal'in bekçisi miyim ben Allah aşkına Hayır derse gelmedi Laboratuvara da gitmemiş de merak ettik <gülüyor> Kemal'i vereyim de merakın geçsin Kemal telefon şekerim Önder seni merak etmiş Alo Merhaba Önder Kemali Selda ile çok sık görüyorum. Evet Okan. Maalesef öyle. Sanırım flört ediyorlar. Son 15 gündür derslere de pek devam etmiyor. Kemal'in derse girmediğine gözümle görmesem inanmazdım. Sanırım bunalımlı bir dönem geçiriyor. Ya Önder, Selda Kemal için çok sıt yapıda bir kız. Nasıl oldu bu? Öyle ama aşk gözlerini kör etti herhalde. Kemal o çevresi nasıl anlaşabiliyor acaba? Selda'ya da kötü bağlandı. Bir takım değişiklikler de oldu Kemal'de. Kafeteryaya sigara dumanından rahatsız olduğu için giremezken 40 yıllık triyakiler gibi sigara içiyor. <gülüyor> Sadece sigara olsaydı. Geçen gün karşılaştığımda epeyce alkollüydü. Kısa zamanda ne büyük değişiklik. Selda korkunç bir kız anlaşıl. Ve asıl düşündüren Kemal'den çok ailesi. Herhalde onlar da çok üzülüyordu. Kardeşi de ağır bir sarılık geçiriyordu. Tam iyileşmeye başladığı sırada ne büyük bir şanssızlık. Merhaba çocuklar. <gülüyor> Merhaba Ali abi. E nasıl sırası, Nasıl gidiyor dersler? <gülüyor> Fena değil e, Kemal'den ne haber? Fakülteye ee, uğramaz oldu neredeyse. Şey. Biz de ondan bahsediyorduk şimdi. Umarım kolay atlatır bu kötü dönemi. <gülüyor> e, şey, araştırma nasıl gidiyor? Laboratuvara e, artık hiç uğramıyor. Çalışma yapılmadığı için güçlükle aldığım izinde boşa gitti. Laboratuvarı e, Kemal'le kullanamayacağız artık. Çok iyi bir çalışmaydı. E, Yazık oldu. Şey. ...Kemal için bir şeyler yapabilir miyiz acaba Ali abi? Keşke yapabilsek. Benim asıl korktuğum Selda ve çevresi. Ne gibi yani? Geçenlerde idare kadındaydım. Narkotik şubeden birkaç polis geldi. İşlerinde Selda'nın da olduğu bazı öğrencilerin dosyasını incelediler. Galiba uyuşturucu kullanıyorlarmış. Ha, Vay canına. Uyuşturucu ha? Hı hı. Kemal yol yakınken kurtulur inşallah bu bataktan. Sadece Kemal değil. Fakültede kurtulmalı onlardan... Selda Kemal'de ne buldu acaba Onun böyle zevkleri varmış Geçen yılda beşinci sınıftan birisiyle birlikteydi O arkadaşın da Kemal'e benzer tarafları çoktu Çalışkan, zeki, parasız ve yakışıklıydı hı hı. Bu beraberlik maalesef sınıfta kalmasına neden oldu Aa. Aa, Şuraya bakın Kemal değil mi? Kapının yanında bekleyen Evet o oh. çağıralım mı? <gülüyor> Kemal, Kemal. Ah, Duydu bu tarafa doğru geliyor Merhaba arkadaşlar <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Nerelerdesin Kemal hiç görünmüyoruz Hiç görünmüyor muyum Çünkü yaşamakta olduğum dünyayı yeniden keşfettim <gülüyor> <gülüyor> Sendeki bu değişiklik hepimizi <gülüyor> endişelendiriyor <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu sana Kemal <gülüyor> Söyledim ya Çok güzel bir dünya keşfettim <gülüyor> Laboratuvar iznini sekreterlik geri aldı <gülüyor> Alınsın be hocam ...araştırmanın o kadar da önemli olmadığını anladım. Kısa zamanda ne büyük değişiklik. Bunu Selda başardı hmm. galiba. Evet o başardı. Allah bana Selda'yı verdi... ...Selda da yaşamayı öğretti. Onu çok seviyorum. Derslere de çok nadir geliyorsun. Devamsızlığın oldukça arttı. Dikkatli olmalısın Kemal. Önderciğim artık eski Kemal yok. Varsın devamsızlığın varsın. Günler yaşandığı anda güzel... Hayat o kadar kısa ki. Kemal hayatım hadi genç kalıyorum. Hı, geliyorum canım. Hı, neyse. Benim gitmem gerekiyor. Görüşmek üzere. Hmm. Yavrum Sen fakültede değil miydin Evime istediğim saatte gelemeyecek miyim anne Fakülteye hmm. gitmedin mi Kemal Gittim Karnı aç mı of, Diyelim ki aç ne yiyeceğiz Kuru fasulyeyle pilav mı Yoksa kapuska mı Ne oldu oğlum sana İçine şeytan mı girdi Bilmem ki Belki de girdi ben, ben, Tanıyamıyorum Hiç tanıyamıyorum artık seni hmm, Beni tanıyacağınıza biraz kendinizi tanıyın Değiştirin bu köhne yaşantıyı Çıkın koluğunuzdan Abi Kitaplarını çantayla götürüyor sonra getirmiyorsun Kitaplarını kime veriyorsun Özlem Hanım Artık size de hesap vereceğiz Söyleyin ...satıyorum kitaplarımı. Çünkü yaşamak için param yok. Anladın mı? <gülüyor> Abi, ne oldu anlamıyorum. <gülüyor> Aa, ne oldu Hidat? Neden erken geldin? rengi saf sarı olmuş. Gel canım gel. görüşüm ağrıyor biraz. Daha fazla dayanamadım izin aldım. <gülüyor> Geçmiş olsun baba. Sağ ol oğlum. Sa <gülüyor> Sen... <gülüyor> Sen niye erken geldin Kemal? Ders erken bitti ee, Kemal Seni uzun zamandır iyi görmüyorum Hareketlerin eve geliş gidiş saatlerin hep değişti Artık pek dersle de çalışmıyorsun Sana nasıl yardım edebiliriz? Yardıma ihtiyacım yok Kemal dinle beni oğlum biz bir aileyiz Kötü günlerde birbirimize destek olmalıyız Özlem bana bir bardak su getirir misin kızım Tabi baba Bak Bu olaylardan en çok etkilenen Özlem oldu Hı. Bak son günlerde onun da rengi soluklaştı Eskisi gibi oldu oğlum Sen nasıl oldun Mithat'cığım Hastaneye gidelim istersen Kemal de burada nasıl olsa Hı. Kaç kere söyledim ama Dinleyen kim Hı. Suyunu getirdim baba sağ ol benim canım kızım Sağol İyileştim biraz Hastaneye gerek yok Kitaplarını sattığının farkındayım Oysa Anatomi kitabını alabilmek için Annenin son kalan iki bileziğini de bozdurmuştuk Hatırlıyor musun Kemal? Ya, yine de bir cildi eksik kalmıştı da boşlanmıştık Ama ne kadar sevinçliydik o gün Değil mi <Gülüyor> Hatice? Üstüme gelmeyin sıkılıyorum ...anatomi atlasını sattın değil mi? Evet sattım! Aman Allah'ım! Dur oğlum dur sakin ol sakin ol Canı sağ olsun oğlum Canı sağ olsun Yine yine para lazım olursa Tek varlığımızı Şu iki odalı evimizi bile satarım Senin için Canı sağ olsun canım oğlum benim Ne olur kız bana baba <gülüyor> Bağır <gülüyor> ha, Hakaret et Ben sizlere de layık değilim baba Bu evde yaşayamam artık Ben gidiyorum Son bir ayda bana garip bir mutluluk taktırdın Selda. Nasıl yani? Ee, bugüne kadar edindiğim bütün değerleri... ...sevdiklerimi bir kenara itmeme rağmen... ...mutluyum. Ne garip bir mutluluk. Hepimizin aradığı şey de o değil mi zaten? Bir rüyada gibiyim. Uyanmamak için elimden geleni de yapıyorum. <gülüyor> ne kadar duygusalsın Kemal. Bu pek duygusallık değil. Sana olan tutkum... ...evet. Ben de bir tutku <gülüyor> oldu Demek tutku Yoksa her zaman yalnız beni mi düşünüyor Evet yalnız seni Aşık oldum sana <gülüyor> Çok şekersin alo. Ama içim hiç de rahat değil Bir önce ben böyle değildim Bir ay öncesini bırak Şimdi benimlesin mutlusun Sorun ne Ailem için çok üzülüyorum Onları çok kırdım Kim bilir şimdi neler düşünüyorlardı benim için Bana bak sen ailene gereğinden fazla düştürsün Herkes kendi için yaşamaz Hayır bence herkes kendi için yaşamaz Ne annem ne babam hiç de kendileri için yaşamadılar E öyleyse niçin bıraktın onları Ne duruyorsun dönsene annenin kucağına Artık onlara layık olmadığım için burada Bırak bu lafları Sen benden ayrılamadığın için terk ettin ayrı Sen de olmasan Hiç dayanılmaz bu berbat hayata <gülüyor> İyice sinirlerin bozulmuş senin Ne konuştuğunun farkında bile değilsin Niçin bu çevreden uzaklaşmayı düşünmüyorsun Bak Kemal Benim param var Yaşamayı da seviyorum Hiçbir şikayetim yok anlayacağım Senin için çok üzülüyorum Anlayamadın herhalde İstersen bir kez daha söyleyeyim mi? Üzülecek hiçbir şeyim yok benim. Uyuşturucu kullanıyorsun Birlikte olduğun kişilerin çoğu kanun dışı işler yapıyor ee? Başının derde girmesi içten bile değil Aman canımı sıkıyorsun Geleceğe yönelik hiçbir planın yok Bu gidişle okuldan dağıtılacaksın Kullandığın zehirler sinir sistemini berbat ediyor Bak Bak gerçekler karşısında ellerin nasıl da titriyor Bana bak benim hayatıma ailen bile karışamaz Sen kim oluyorsun da böyle konuşabiliyorsun hem, hem şunu da bil ki Benim için hiçbir anlamın yok Hatta şimdiden çok sıkıldım senden Nasıl böyle söylersin Neyse bir daha böyle saçma sapan konuşmazsın umarım Hoş geldiniz Ali Bey oğlum Hoş geldiniz Biz de uzun zamandır sizi geçiriyorduk aklımızdan Kalp kalbe karşıymış derler Ben de birkaç gündür rahatsızım Daireye gidemiyorum İyi de olmuş görüşmüş olduk sizinle Uzun zamandır size uğramayı düşünüyordum Ancak bugün fırsat bulabildim Geçmiş olsun neyiniz var ha, Önemli değil ee, ısrarlı bir göğüs ağrısı ha. Önceleri ara sıra oluyordu ama şu sıralar biraz sıklaştı Hiç önemli olmaz olur mu Hemen yarın sizi hastanenin girişinde bekliyorum saat 8'de Peki oğlum gelirim ee, sana da zahmet olacak Ne ama. demek amcacığım ne demek bu bizim görevimiz Özlem yok mu tanışacaktık hani Aa, Şey abi evden ayrıldıktan sonra onun durumu da iyi değil Kontrole götürdüğümüzde doktor tekrar hastaneye yatırdı ya. Hastalığın müzminleşme ihtimali varmış o Bütün aksilikler de arka arkaya gelmiş geçmiş olsun ol. Benim ziyaretimin esas konusu Kemal'in durumu Bizi üzüntülere boğdu ve gitti Biliyor musun? Bir ayda kaybettim onu yo, yo, yo, Üzülmeyin lütfen üzülmeyin <gülüyor> Birlikte bir çare bulabilir miyiz diye geldim <gülüyor> Varımız yokumuz Kemal'di Onun bu durumundan sonra hepimiz yıkıldık oğlum Sizlerle bir sorunu yoktu sanırım Yok, Hayır Hiçbir sorunu yoktu O kız gece vakti eve gelinceye kadar Hiç gözüm tutmamıştı zaten Er geç eve gelecektir eminim Elbette gelir elbette Ancak daha evvel getirmenin yolunu bulmalıyız Devamsızlığı fazlalaşmış Birkaç gün daha derslere devam etmezse Sınıfta kalacak <gülüyor> Demek öyle Hı <gülüyor> hı Sanki bir ay önceki Kemal gitmiş Yerine başka birisi gelmiş Neden bu kadar çabuk teslim oldu acaba Bunda belki Belki bizim de payımız var Malum ya tek maaşa bakıyor Evin geçimi tabi Sonra kızın hastalığı Kemal'in okulu Evin geçimi kolay değil ki Cebine fazla harçlık koyamadık Yok ya, Bunlar yalnız sizin başınızda olan Sorunlar değil Kemal'in asıl şanssızlığı ...Selda gibi biriyle karşılaşmış olması Ben oğluma her zaman güvenirim. Atlatır bu günleri. Kemal'in karakterinden kuşkumuz olmadığına göre... ...fazla telaşlanmamak lazım. Bütün bunlar ona tecrübe olur. Ama umarım başına kötü bir şey gelmez. Saçımı süpürge ettim. Bu günlere getirdim oğlumu. Tüyüne zarar vereni yaşatmam ya. Aman teyzeciğim o kadar uzun boylu değil. Ben, ben gidip o kızla konuşacağım. Bırak oğlumun yakasını diyeceğim. O çözüm olmaz ki. Hatta yangına körükle gitmiş olursunuz Sakin olun sakin olun lütfen <gülüyor> Kemal bu işi mutlaka halledecektir Benim asıl korkum Söyle Ali Bir bildiğin varsa söyle Selda'nın çevresi Uyuşturucu alışkanlığı olan kimselerle dolu <gülüyor> <gülüyor> Mithat Mithat <Amcacığım. gülüyor> Mithat Ne var rengi sapsarı oldu birden bire <gülüyor> Göğsüm sıkışma <Adam>. Göğsüm <gülüyor> Ki Ke, ta adamı bir sevgilimin olması ne kadar hoş değil mi çocuklar Evet Serdar tam sana göre bir ilginç <gülüyor> Daha düne kadar bize fakültenin serserileri diyen doktor Kemal Bey aramızda <gülüyor> Bayanlar baylar bu son derece heyecan verici bir <gülüyor> olay <gülüyor> Kemal bu şu dumanın tadına var misal koçum Hayır sağ <gülüyor> Alışkanlık yaptığı için istemiyorum Zaten alacak param da yok Amancanım, paranın lafı mı oldu? Hadi bir kerecik hmm. benim baturum için. Aa, Seldağ'ı kırmamalısın Kemal. Bak ne kadar istiyor. Lütfen üstüme gelmeyin bu be, ki Hadi bir tane. Amancan'ı bir nefesten ne Bugüne kadar ne söyledinise yaptım. Ailemi bile terk ettim. Aa, içenlerle olup olmaz, Aa, değil mi? Sonra <gülüyor> yanlış Ama bu kanun dışı. Hiç yok mu sizin? Ne sen ya Bu yaptığınız kanun dışı diyorum Hem de çok zararlı ha, Kendi ama. kendinizi zehirliyorsunuz siz Bu genç yaşta ölüme koşuyorsunuz ha, Doktorluğum bu tuttu yine ha. Bırak oğlum bu lafları ha. Sen yaşamana devam <gülüyor> En iyisi bu Bir Abi. aydır ne yaptığımın farkında değilim ben Ne yapıyorum sorusundan hep kaçtım Selda Ama artık <gülüyor> vakit geldi alayım sizden Bu rezil yaşantınızdan kurtulmalıyım Canımıza wow, yettiniz wow, wow, wow. İyi misin hayatım neden kızdın birden bire Aa, Yoksa seni kızdıracak bir şey mi yaptık ha? Bırak artık sevgilim lafını Benimle oynadığım yeter Sizin gibiler için insanın duyguların Sevginin hiçbir anlamı yok Kendini iyice kaybettim <gülüyor> Hayır kendini kaybetmedim Aksine şimdi kendimi bulmaya başladım Öyle mi? Ee, Ne diyorsun sen be Uzattın artık ben gidiyorum hem de nereye gittiğimi çok iyi biliyorum Sizi de kurtaracağım bu pislikten eee, Dur bakalım Sen neden bahsediyorsun ya Polise gidiyorum sizi ancak yasalar yola getirebilir Bana bak söylediğin şeyleri kulağın duyuyor musun Evet çok iyi duyuyor Sersem seni Şimdi gösteririm ben sana gel buraya Can. Can. Can bırak onu Bırak onu Nereden bulaştın bize Al bakalım Al bakalım Kemal'in durumu nasıl doktor? Ameliyat çok başarılı geçti Dekan Bey Yoğun bakımdan az önce odasına getirildi Büyük bir şans eseri bıçak darbesi iç organlara Veya büyük damarlardan birine isabet etmemiş Çok şükür ya Yarabbi Gözümüz aydın Kıymetli bir evladımızı çok şükür kaybetmedik şey, Görebilir miyiz acaba Dekan Bey? İzini benden değil doktor beyden alacaksınız Görebilirsiniz ama fazla yormayın lütfen Birlikte gidelim teyzeciğim tamam. İzini koparmışken ben de göreyim Kemal'i Canım annem. Oğlum. Kemal'im. Anne ağlama. Birkaç kötü günlü sadece. Geçti gitti. Geçmiş olsun Kemal. Bu kötü macerayı ucuz atlattın. Ali abi, Sana karşı da çok mahcupum. Sen her zaman yanımdaydın. Geçmiş olsun evlat. Hocam. Hocam siz de mi buradasınız? Ne kadar iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Senin yardımlarımla Selda ve arkadaşları... ...fakülteden uzaklaştırıldı. İçimize yakışmayan insanlardı zaten. Benim gibi başka arkadaşların da... ...huzurumu kaçıramayacaklar artık. Hala... ...hala rüyada gibiyim. Nasıl birlikte oldum onlarla... ...hiç bilinmiyorum. Bir anlık zaaftı işte. Evet. Senin için acı bir tecrübe oldu. Polis biraz daha iyileştiğinde... ...ayrıntılı ifade alacak senden. Babam... Ba ...babam nasıl? Özlem nasıl? Onlara bir şey olursa... ...ömür boyu affetmem kendimi. Canım... ...özlem de baban da iyi. Dekan bey eksik olmasın... ...ilgileniyor onlarla. Ama bu olaylar ailece hastaneye düşürdü bizi Hepimiz aynı odada yatamadığımız için en çok sen yorulacaksın anne Siz tek iyileşin de ben yorulayım da Kemal diyorum ki pekan bey de buradayken he? Ne geveliyorsunuz ağzınızda Ali bey K Kızmayın hocam kızmayın Onun aklı yarım kalan araştırmamızda Sanırım laboratuvar için yeniden izin almanı söylemek istiyorum Hadi <Gülüyor> Bu <Gülüyor> birkaç kötü gün Kürşat Perktaş'ın yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.